Fetih Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Biz hakikat sana Hudeybiye musalahası ile apaşikar bir fetuh zafer yolu açtık. Bu geçmiş ve gelecek günahını Allah'ın yargılaması, senin üzerindeki nimetini tamamlaması, seni bu sayede doğru yola iletmesi içindir. Ve Allah'ın sana çok şerefli bir muzafferiyetle yardım etmesi içindir. O, müminlerin yüreklerine imanlarını katmerli bir iman ile arttırmaları için sekineti, kuvve-i maneviyeyi indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bu lütuflar erkek müminlerle kadın müminleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere, içlerinde ebedi ve sermediği olarak sokmak, onların günahlarını yarlığamak içindir. İşte bu, Allah'ın indinde sizin en büyük kurtuluşunuz ve saadetinizdir. Bir de bu fazlu keremler Allah'a kötü zanda bulunan erkek münafıklarla Kadın münafıkları ve erkek müşriklerle kadın müşrikleri ki kötü hezimet başlarına gelsin. Birçok şekil ve nevilerde azaplandırmak içindir. Allah onlara karşı gazaplanmış, onları rahmetinden kovmuştur. Onlara cehennemi de hazırlamıştır ki varacakları bu yer ne kötüdür. Göklerin ve yerin azap orduları da Rahmet ve nusret orduları gibi Allah'ındır. Allah mutlak kadirdir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Hakikat biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir korkutucu olarak gönderdik. Ki hepiniz ey insanlar! Allah'a ve Peygamberine iman edesiniz, ona yardım edesiniz, onu büyük tanıyasınız... Sabah ve akşam onu Allah'ı tesbih ve tenzih edesiniz. Gerçek sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üstündedir. Şu halde kim bu bağı çözerse kendi aleyhine çözmüş olur. Kim de Allah ile sözleştiği şeye vefa onun hükmünü ifa ederse o da ona büyük bir ecir verecektir. Bedevilerden geri bırakılanlar yakında sana, mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Onun için bizim yarlıganmamızı isteği ver diyecekler. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Sendeki Allah size bir zarar diler yahut size bir fayda dilerse Allah'ın meşiyetinden ve kazasından, Herhangi bir şeyle sizi kim men edebilir? Hayır, Allah yapmakta olduğunuz her şeyden hakkıyla haberdardır. Daha doğrusu siz peygamberin de müminlerin de ailelerine temelli dönemeyeceklerini sandınız. Bu sizin kalplerinizde süslenip kökleşti, kötü zanda bulundunuz. Bu yüzden Allah indinde helake, ''Mahkum bir kavim oldunuz. Kim Allah'a ve Peygamberine iman etmezse, muhakkak bilsin ki biz o kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü tasarrufu Allah'ındır. Kimi dilerse yarlığar, kimi dilerse azaplandırır. Allah çok yarlığıyıcı, çok esirgeyicidir.'' Siz ganimetler almak için gittiğiniz vakit o geri bırakılanlar diyecekler ki Bırakın biz de arkanıza düşelim Onlar bununla Allah'ın sözünü değiştirmelerini isterler De ki bizim arkamıza asla düşemezsiniz siz Allah daha evvel böyle buyurmuştur Bunun üzerine de hayır siz bizi çekemiyorsunuz diyeceklerdir bir akis onlar başka değil pek az anlar kimselerdir bedevilerden o geri bırakanlara deki siz yakında çetin bir harp ehli olan bir kavme siz kendileriyle muharebe etmek yahut muharebesiz onların müslüman olmalarını sağlamak üzere davet olunacaksınız binanaley onlarla dövüşmek hususunda itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir eğer. Evvelce döndüğünüz gibi dönerseniz sizi elem verici bir azab ile asaklandırır. A'ma'ya muharebeden geri kalmak hususunda vebal yok. Topala vebal yok. Hastaya vebal yok. Kim? Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah'a onu altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim geri kalırsa onu da elem verici bir azap ile azaplandırır. Ant olsun ki Allah müminlerden seninle o ağacın altında biat ederlerken, razı olmuştur da kalplerindeki bilerek üzerlerine kuvve-i maneviyeyi indirmiş ve onları yakın bir fetih ile ve alacakları birçok ganimetlerle mükafatlandırmadır. Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size alacağınız daha birçok ganimetler de vaat etmiş. Şimdilik bunu size peşin vermiş. İnsanların ellerini sizden çekmiştir. Bunun hikmeti de müminlere bir ayet olması ve sizi Allah'ın doğru bir yola iletmesidir. Size henüz güç yetiremediğiniz daha diğer ganimetler de vermiştir. Allah bütün onları ilmiyle hakikaten kuşatmıştır. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Eğer o küfredenler sizinle çarpışsalardı mutlak arkalarına döneceklerdi sonra da ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri cari ola gelen sünneti adeti budur. Allah'ın sünnetinde asla değişiklik bulamazsın. O, sizi Mekke'nin karnında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendi. Allah ne yaparsanız hakkıyla görücüdür. Onlar küfreden, sizi mescid-i haramdan ve alıkonulmuş hediyelerin mahalline ulaşmasından men edenlerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları bilmeyerek çiğneyip de o yüzden size bir vebal isabet edecek olmasaydı Allah size fetih için elbette izin verirdi. Bunu kime dilerse, onu rahmetine kavuşturmak için yaptı. Eğer onlar seçilip ayrılmış olsalardı, biz onlardan küfredenleri muhakkak elem verici bir azaba giriftar etmiştik bile. O küfredenler kalplerine o taassubu, o cahillik taassubunu yerleştirdiği sırada idi ki hemen Allah Resulünün ve müminlerin üzerine kuvvet i maneviyyesini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Onlar da buna çok layık ve buna ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Amdolsun ki Allah Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etmiştir. İnşallah. Hepiniz emniyet içinde. Kiminiz başlarınızı tıraş ettirerek, kiminiz saçlarınızı kısaltarak korkusuzca mutlaka mescidi harama gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi de ondan önce yakın bir fetih yaptı. O, peygamberini hidayetle ve hak din ile gönderendir. Bu da onu o hak dini diğer bütün dinlere galip kılmak içindir. Senin bu suretle gönderildiğine tam şahit olarak da Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun mayiyetinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin ve metin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükû ediciler, secde ediciler olarak görürsün. Onlar Allah'tan daima fazlu kerem ve rıza isterler. Secde izinden meydana gelen nişanları yüzlerindedir. İşte onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış... Gitgide onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdeleri üzerine doğrulup katmış bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Asap hakkındaki bu teşbih onunla kafirleri öfkelendirmek içindir. İçlerinden iman edip de iyi, iyi amel ve harekette bulunanlara Allah hem mahfiret hem büyük mükafat vaat etmiştir.